Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Vahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ağır bir kapıyla Ekim ayını kapatacak. Veyahut da Kasım ayı yine ağır bir kapıyla açılıyor. Ümit Altaş'la beraber Ekim ayının hukuk olaylarını bir Hatırlayacağız. E, aynı oranım yetişirse aynı oranında programımıza katılacak şimdilik bir e, özel mazereti var. E, Ümetciğim e, merhaba tekrar. Aa, merhaba. E, tüm açıklarda dinleyicilerine de merhaba. E, bu ağır kapı gerçekten ağır kapı olmaya başladı. Bence kapatmak da pek mümkün değil. Çünkü hani sizin bazen böyle arada vurguladığınız gibi bu ay bir, bir önceki ayda daha yoğun bir, sürekli bir girişimiz var ya. Bu gerçekten aslında bir rutin veya belirlediğimiz bir giriş cümlesi değil. Ger gerçekten böyle. Yani hukuk gündemi ne yazık ki hiç azalmıyor. Politika ve hukuk arasındaki bu gitgeller, politik alanı hukuk üzerinden baskılama çabası ne yazık ki bitmiyor. Ve her ay yine aynı şekilde çok çok yoğun devam ediyor. Gerçekten ağır katı. İzniniz olursa e, tabii ki ilk böyle artık hani e, en çok konuştuğumuz konuyla e, başlayalım. E, çok anlattık bunu. E, çok konuştuk. E, hem ay sonu programlarında hem de ayrıca e, e, Aynur Hanım'da siz de e, tekrar tekrar konunun e, biraz bu konuya çalışan meslektaşlarımızla ayrıntılı da konuştunuz. Sansür yasası. Hani bu taraftan bakıldığında sansür yasası. Öbür taraftan bakıldığında e, neydi e, Bahri abi şey mi? formasyon Evet. Evet, de dezenformasyon önleme yasası. Ama e, bir taraftan e, sansürün dışında da e, bakıldığında konuya ilişkin çalışan akademisyenlerin, hukukçuların, e, siyaset bilimcilerin de ısrar altını çizdi. Ya bu sansür yasası, dezenformasyon, bunlardaki için doğrudan ifade özgürlüğünün engellenmesi e, yasası. Ee, Onun için ağır ağır kapı dedik. <gülüyor> evet. üstümüze, üstümüze, topluma, e, toplumun sesine ağır bir kapı. Ama bazı sesler ağır kapılara rağmen bütün duvarları deler ve gökyüzüne e, ulaşır. Elbette ki umudumuzu yitirmiyoruz ama şeyi söylemek gerekiyor. Bu sansür yasasının tartışması yani meclis öncesi tartışmaları ki belli ki komisyonda o kadar uzun süre tartışılmadı ve kabul edildikten sonraki tartışmaları da sanki yasayla hedeflenen etkiyi şimdiden yavaş yavaş doğurmuş gibiydi Çünkü işte bir paylaşım yaptığımda ya da onu retweet ettiğimde ya da şu olduğunda tutuklanır mıyım şeklinde YouTube ve sosyal medyada o kadar çok e, sorularla karşılaşıyorsunuz ki e, bunun da belli bir süre sonra yasayı da aşan bir otosansüre doğru gideceğini söylemekte herhalde e, çok e, her şey utopik davran, disutopik davranmamış oluruz diye düşünüyorum. Ee, Onun için zaten hep söylerler ya şu yu beterdir. Yani e, şaiya söylenti, işte kanunun metniyle ilgili düzenlemeler konusunda da e, olduğundan daha ağır bir e, hava, e, daha ağır bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz e, toplumun. Evet, yani mesela işte e, öne çıkan başka bakış, efendim e, İstanbul'da yaşanan işte ev havaya uçtu, Vali Doğalgaz dedi. Ama e, burada anlaşıldı ki doğalgaz bile yokmuş. Şimdi işte buradan şöyle bir haber yapılsaydı başıma ne gelir? Ya da sabah gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediye aracında uyuşturucu diye başlık attı. Araç ise e, başka bir kişinin çıktı. Şimdi burada ne olur? İşte yasa geç, Ben burada 3 yıl ha, hapis cezası mı tutuklanırım e, gibi çokça sorular sordu. Da. Ama e, hani... Bu korku ortamı büyütülürken bir taraftan da Ankara'da gazetecilere yapılan operasyon haberi geldi Ekim ayı içerisinde. Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e 9 gazeteci tutuklandı. E, hatırlayacaksınız bir ay önce de yine Diyarbakır'da bir, e, aynı ajansın e, muhabirlerine e, yönelik e, bir e, soruşturma ve tutuklama yaşanmıştı. Yani her ayda e, gazeteciler tutuklanıyor e, beraber göreceğiz sonraki aylarda ayrıca değerlendireceğiz zannedersem. Muhalefet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, başörtüsüne ilişkin e, yasa e, güvencesinin sağlanması önerisiyle beraber e, Açık Radyo takip ettiği gibi bu sefer yeni e, biraz rafta bekletilen bir anayasa tartışması tekrar bir gündeme geldi. E, tabii hızlıca e, hemen e, hukuk politikaları kurulu toplandı. E, böyle bir kurul var. E, haberiniz vardır galiba Bahar abi. E, evet. Bu Mehmet Uçum'un da başında olduğu e, ve bu kurul toplandığı vakit biraz hani şey gibi hadi anayasayı yeniden tartıştıralım e, şeyiyle beraber çeşitli başlıklar konuşulmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi ee, Adalet Bakanı tarafından gelen öneriydi HSK'nın ikiye ayrılması konuşulmuş. Tabi kulis bilgileri yansıyan, gazetelerden okuyabildiğimiz, sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla. Ee, Tabi HSK ikiye ayrılması konuşulurken en temel sorun yıllardır gelen bir eleştiri bakan ve bakan yardımcısı acaba HSK'dan gidiyor mu? Ee, bakanın e, oradaki buna ilişkin gerekçesi kalmasına ilişkin gerekçesi. Bakan ve Bakan Yardımcısı gittiğinde bu koordinasyonda çok ciddi bir eksiklik olacağı iddiası. Yani e, Bakan ve Bakan Yardımcısı SK'den gitmeye pek niyetli değil. E... Akıl yürütme deyince tabii zaten bu ikinci baro tartışmaları yapıldığı sırada da herkes şöyle düşündü: E o zaman yargının e, bir süjesi avukat onun örgütü savunma ve baro ise ve barolar da iki ayrı baro şeklinde veya barolar şeklinde oluşabiliyor ise e, yargının temel unsurlarından biri olan yargıçlarla ilgili kurum da iki tane olabilir. E Şimdi e, tabip odası başkanını beğenmediler. O zaman yeni bir tabip odası e, kurmaya yönelik yasa yapabilirler. Veyahut işte Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği bu ikiye bölünme ikiye bölme e, ne işe yarayacak e, nereye kadar bu ikiye bölme devam edecek bunu bilmiyoruz ama e, bu, bu tartışma da ilginç bir tartışma doğrusu. E, yani şöyle belli ki bir hukuk politikası yok. E, günlük bazı hedefler için, yakın e, vadeli hedefler için ya da bazen günü kurtarabilmek için anlık çözümler üretilmeye çalışıyor. Mesela e, anlaşılmayan bir konuda e, anayasa mahkemesinin yüce Divan yetkisi. Bu sürekli ısıtılarak anayasa tartışmalarında tekrar gündeme geliyor. Halbuki bildiğim kadarıyla sizler daha vakıfsınız. Bu yetki Türkiye'de çok çok çok sık kullanılmış bir yetki değil. Şimdi evet. e, Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan yetkisinin elinden alınması ve bu yetkinin e, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'dan oluşacak yeni bir kurula verilmesi e, şeyi var e, önerisi var. Yine konuşulan başlıklardan bir tanesi. Neden bu kadar Yüce Divan'a takılındı ve neden her seferinde bu Anayasa Mahkemesini bir bölme, tekrar bölme diyeyim, yetkilerin belli bölümü elinden alma ama özellikle Yüce Divan meselesini tartışma konusunu ayrıca herhalde konuşmak gerekir politika ile olan ilişkisini. az Tabii ki müjdemi isterim. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri de bu toplantıya katılmış ve bakan oh. orada orada şey yapmış, avukatların müjdem var. Savunlu, dokunulmazlığı anayasaya girecekmişim. Ee, ne dersiniz? Ee, müjdeli bir haber mi yani isteyebileceğim müjde mi yoksa ya zaten savunuma dokunulmazlık hani neyse girse de girmese de böyle bir dokunulmazlık zaten var zaten bu bir e, bu, bu... bu yani zaten bu e, adil yargılama hakkının içinde mündemiş iç, onun içinde bir şey kaldı ki bunu hakikaten düzenleyen e, hem anayasanın kendi normlar içerisinde hem de e, işte avukatlık yasasında, hakimler savcılar kanunda, noteller kanunda özel düzenlemeler var ve Birleşmiş Milletlerinde işte hem hakimler için hem e, savcılar için hem de avukatlar için e, belli kuralları var işte Bangalore kuralları, Budapest e kuralları, Havana avukatlara dair kurallar var ama anayasayı biraz süslemek istiyorsak belki oraya da böyle bir şey kurulabilir. Koyun, <gülüyor> Bu arada süslemiş ve süslemekten bayıs açılmışken size özel bir yasa ister misiniz? Yani Bana sen, Bahri Bayram Belen'e özel bir yasa gibi yani bir şey olur ya bir şey olsa efendim size bir özel yasa hazırlayım desem Özel bir talebiniz olur mu şu, şu konuda? Sadece olur. bana özel bir yesin. olur. Olur. Ve, gerçek, ve gerçekten şu dosya için, bu dosya için, şu sanık için, bu kişi için davayı takip eden avukatlarla ilgili verilen kararları e, yok saymaya yönelik bir kanun yolu düzenlerim bu yetkiyle. E, bu da anayasadaki bu düzenlemeyi karşılar diye düşünüyorum. Yani böyle <gülüyor> özel, kendim için özel bir... Ay siz yine kendinize <gülüyor> özel bir şey istemediniz. belli. tamam Bahri abi orada yine e, sonuçta temel hak ve özgürlükler kapsamında bir dilekler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hatırlarsınız belki bir anekdot vardı. E, sırrı Süreyya Önderle Engin Günaydın... E, Yeraltı filmi Zeki Demirkuğuz'un e, yönettiği Yeraltı filminin kamera arkasında konuşuyordu. Orada o dönem Sırrı Süreyya'ndan anayasa komisyonu üyesi ve e, Engin Günaydın'a diyor ki anayasada sana bir madde koyarım. Bak hani benim çekeceğim filmde oyna anayasada sana özel bir madde koyarım. Hatta maddenin içerisinde Engin ismini de geçiririm. Mesela Engin Demokrasi. Hatta soy isim günaydın'ı da aynı sayfada geçiririm ama yan yana olmaz, dikkat çeker. Ben bunu bilmiyordum, <gülüyor> teşekkür ederim sayende. Yani, ama diyor yan yana olmaz, dikkat çeker. Ama aynı sayfada bir Engin bir de günaydın kelimelerini geçiririm Yani öbür gün havamız olur. Sen de çocuğuna e, dersin ki bak benim burada Türkiye Anayasası'nda böyle bir şey var. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Gerçekten Türkiye'de e, aslında Haziran ayında... E, Kişi özel yasası çıktı. Kayseri'de Haziran ayında kabul edilmiş. Kayseri'de kooperatif e, yönetimi ile üyeler arasında bir borç tartışması var ve e, bu borç tartışması e, mahkemeye taşınıyor ve yargıtaya kadar gidiyor. Yargıtayda derdest bir dava var yani yargıtayın önünde bir dosya var e, ve e, Haziran ayında mecliste torba yasasının bir tane bir madde eklendi. Zaten bu torba yasa usulü kesinlikle yasaklanmalı. Yani neyin ne olduğunu zannedersen milletvekilleri de çok vakıf oluyor Eller kaldırıldı ve kabul edildi. Bu yasa, Yargıtay bu yasanın düzenlenmesine sonra bu itibariyle şey yaptı. Yani ben önümde görüştüğüm bir dosya bu. Bu dosyaya ilişkin sadece Kayseri ilini ilgilendiren bir yasa çıkaramazsınız yani anayasa. Mahkemesini iptal talebinde buldu. Yani özetle şu, bir yasa çıkıyor. Yasa diyor ki kooperatiflerde şu, şu, şöyle uygulanır. E, i̇şletme kooperatifi ile yapı kooperatifi arasındaki şu farklar şöyle olduğunda buna öncelik verilir. Ama bu yasa sadece Kayseri'de kurulmuş olan kooperatifler için geçerlidir. <gülüyor> yani... Yani ne ne, ne Yani kanunların objektifliği, genelliği ilkesine bir istisna getiriliyor. Yani olabilir böyle şeyler. Bunların çok fazla şey yapmamak lazım. dert tamam. etmemek lazım. Ee, ben e, memleket Erzincan. Ben de Erzincan için özel bir talepte bulunacağım bu arada ve aklımdan geçiyor bir iki tane. <gülüyor> Aa, bu arada e, tabii kendi fikri takibimizi bazen kendi aramızda konuştuğumuzda e, biraz böyle hani kendimizi. Ee, nasıl diyelim? Ee, aha ne güzel iş yaptık diye sevinerek şey yapıyoruz, konuşuyoruz ama hukuk açısından bakıldığında, hukuk politikası açısından bakıldığında keşke yanılsaydık dediğimiz alanlardan bir tanesi muhterem artık anayasa mahkeme üyesi. Hatırlarsınız bir önceki ayın son programıydı. Evet. Ee, biz onu çektiğimizde, ya muhterem ki geliyor, Anayasa Mahkemesi olarak dediğimiz Sayıştay'dan zaten... değil mi? Evet evet, sayıştay'da. Aslında sayıştay da demeyelim. Ee, orada şöyle bir haksızlık yapmayalım. İçişleri Bakan Yardımcılığı'na. Çünkü sayıştay'da zannedersen bir ay, bir buçuk, iki aylık bir süreç olarak geçiriliyor. Hani yaz tatil aylarını da çıkardığımızda. Ee, aynı e, daha önce tanan İrfan Fidan gibi, e, Yargıtay'dan gelmişti. E, Yargıtay'da hiçbir dosya bakmadan e, Yargıtay kontenjanından e, şeye geldi Anayasa Mahkemesi'ne. İşte Muhterem İnce'de e, Anayasa Mahkemesi üyesi artık e, doğal olarak da bu da çok dillendirmek istemediğimiz e, ama mecburen artık söylediğimiz bir gerçeklik olarak ama yine de hani bunun yanlış olduğunu söylediğimiz şu denge meselesi tekrar gündeme geldi tabii ki. Bu dengede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atananlar ve ona yakın olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmayıp, işte Abdullah Gül zamanında atanmış olanlar ve arada gidip gelenler. Göreceğiz. HDP Parti Kapatma davası var önümüzde ve başka diğer kararlarını yakından incelemeye devam edeceğiz. E, tam bu denge meselesi demişken e, çokça şeyini konuştuk ama e, ya e, ne kadar şikayet etsek de yaşanıyor. Yargıta üyeliği seçimi yapıldı Bahar abi. E, takip etmişsinizdir muhakkak. HSK boşalan üyelikleri seçim yaptı ve birinci sınıf hakim ve savcı arasında yapılan seçimlerde 10 İsim yargıta üyesi olarak atan. Yani buraya kadar sorun yok. Hani HSK ile ilgili zaten dinleyicilerimiz, e, itirazlarımızı biliyor. E, hadi onu da kabul ettik bir tarafa kadar diyelim yani mecburen. Fakat tekrar HSK'daki seçimlere sizce ne dalgasını vurdu? E, sizce neler ön plana çıktı? Ve HSK e, bu birinci sınıf hakimleri, yargıta üyeliğini... Seçerken hangi liyakat esaslarına göre hareket ederek karar verdi? Neren ee, plana çıkması gerekirdi Bahra'yı sizce? Bir hakim ve savcıyı yargıta üyeliğine seçerken? E bunu biz herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi bilecek halimiz yok. <gülüyor> <da. gülüyor> Şimdi Cumhurbaşkanı olmadığı alanlarda da başka bir alan yaratılmış. Burada kontenjan devreye girdiği söylendi. Yani bildiğiniz Partilere verilmiş kontenjanlar var. Bekir Boz'da gelir gelmez söylediği temel bir cümle vardı. O da neydi? Yargıda birlik sürecek. Bu birlik siyasal partilerin hepsine kontenjan verilmesi olarak anlaşılıyor. HSK seçiminde de geçen yıl mecliste hatırlayacaksınız bu bölüşüm yaşanmıştı. Yani 2021'de HSK'nın 7 üyesi seçilmişti. Ee, CHP ve İyi Parti'ye birer üyelik iki parti iki üye, İyi Parti ve bir üye CHP işaret ettiği üyelerden seçildi iddia edildi. Geri kalanlarda da e, MHP ve AKP'nin işaret ettiği üyelerdi. Bakın işaret ettiği üyeler diyorum. Şimdi de 6 tane yani 10 tane seçilen e, Yargıtay e, üyeliğine 6 kişi AKP'nin işaret etti. İki kişi MHP'nin işaret ettiği, e, muhalefete de iki üye, yani bir CHP ve bir, bir e, İyi Parti'nin işaret etti. E, yani aslında e, yargıda birliğin süreceğine ilişkin sözde bir yanlık yok. Hepsi sonunda bir partiden olacak yani AK Parti'den olacak. Onun için bunu sağlayıncaya kadar birliği e, sürdürecekler diye düşünüyorum ben. Yani burada iki tane tabii ki alan var. Bir tane bu pazarlığı yapıyorsunuz e, ki bu benim katılmadığım bir görüş ama e, yani bu kısmında ama şöyle bir şey. Bu pazarlığı yapıyorsunuz mecliste bir parti daha var HDP. E, bir tane de onunla ayırın yani eğer bu alana olacaksa. Ama işin çok daha... E, bunu bunu tabii, bunu tabii iyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de söyleyemedi. Onlara da e, böyle bir e, kontenjan verelim diye söyleyemediler. E Tabii ama işin e, asıl e, dikkat çekici ve e, bence endişe verici durumu şu, e, hakim seçiliyor. E, yargıta yani e, yüksek hakim seçiliyor ve yüksek hakimin temel noktası tarafsızlığı, bağımsızlığı. E, şimdi siz bir e, birinci sınıf hakim ve savcı olarak yargıta üyeliğine seçimler yaklaştığı zaman yapacağınız tek bir şey var. Kendinizi gidip refere etmeler için siyasal partileri ziyaret etmek. Siyasal partilerle iletişim içerisine geçmek ve kendinizi ilk önce oraya kabul ettirmek. Ve doğal olarak da tarafsızlığınızdan, bağımsızlığınızdan, bakın politik ve işe görüşlerinizi söylemiyorum ama siz bir yüksek hakimliğe seçilebilmek için bir partiyle doğrudan bir bağ kurmaya çalışıyorsunuz ve onun kontenjanından geliyorsunuz. Acaba... Ziyadeşlerin özüne ait bir... ya Evet ya mesela acaba e, AKP ya da MHP ya da CHP ya da İyi Parti e, buraya işaret ettiği hakimlerin bugüne kadar vermiş olduğu kararları kararlarda anayasadaki belirsene yani temel hak ve özgürlüklere veya e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, uluslararası alanlara sözleşmeye ne kadar uyumlu kararlar verildi? Özgürlükler noktasında ne kadar e, hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığın gücüne arkasına alarak hareket ettiği? Ve çeşitli çeşitli kriterler, şeyler olabilir. Bunları dikkate alana, alarak mı işaret ediyorlar? Şunu dikkate alıyorlar herhalde. Sonunda Sayın Genel Başkanım, istifa etmemi söyledi. Onun için ben de istifa ediyorum diyebilecek e, <gülüyor> bağlılıkta ve e, liyakata sahip olan yargıçlar. Hakikaten bu çok acı, acı bir şey. Yani Elbette bu yargıçlar bu toplum içinde yaşıyor. Siyasetten ve e, siyasi e, hareketlerden etkisiz olamaz ama yargıçlığın e, niteliği özü ve bizim yargıya yargıca güvenmemizin e, temel e, ölçütü e, onların tarafsız olması. Yani onun için e, bu seçimlerin nasıl yapıldığı konusu artık yani söylemeye gerek yok. Maruf ve meşhur e, o bakımdan çok üzücü bir e, noktada evet. olduğumuzu ifade edebiliriz. Yoksa mesela meclisin böyle... Seçimler yapmasına ben e, çok fazla bir şey demiyorum. Ama meclislerin kendi partilerinden olan kendi emir ve talimatlarına uygun hakimlerini seçmek yerine hakikaten yargıçlıkta, hakikaten hukukçulukta, hakikaten adalet ve evrensel hukuk kurallarını e, bilmekte bir erdem sahibi olan yargıçları seçmesi yargı şeyin meclisin bu, bu olması gereken diye düşünebilinir. Ama evet. şimdi burada yapılan bu değil. Yani şey olarak düşündüğünüzde biraz önce söylediğimiz anayasa, yani o Yüksek Hukuk Politikaları Kurulu'nun konuştuğu meseleleri altımı, ne diyordu? Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Yetkisi elinden alınsın, Evet, bir komisyon, yeni bir komisyon kurularak nereden gelecek? Yargıtay'dan, Danıştay'dan ve Anayasa Mahkemesi'ndan. Şimdi Yargıtay sizin kontenjanınızdan geldiyse, Anayasa Mahkemesi bütün teamüllerin, çünkü hukuku devam ettiren en önemli güç teamüller en azından bu Bütün teamülleri yok ederek, İki günde sayıştay üzerinden ya da yargıtay üzerinde anayasa mahkemesine üye atadıysanız ve daha sonra bu komisyonda bu kişiler hakim olduğunda sizin hakkınızda karar verme noktasına geldiğinde işte burada artık herkesin bir güven meselesi ortaya çıkacaklar. Ya da basit olarak düşünelim Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, AKP ve MHP kontenjanından yargıta üyeliğine gelmiş... Açık bir şekilde dile getirilmiş, kimse de bunu yalanlamamış bir hakim yarın öbür gün o kişinin önüne gelen dosyasına baktığında nasıl tarafsız bağımsız olacak ve en önemlisi mesela ben şu itirazda bulunabilecek miyim? Hayır efendim siz şu partinin kontenjanından geldiniz tarafsız ve bağımsız değilsiniz davadan çekilin. Dosyaya bakmaktan çekilin. Yeni bir tarafsızlık ve bağımsızlık kriteri oluşturulması gerekecek herhalde çünkü... Türkiye'de çok endişe verici bir kabullenme. Yani bu artık bir tartışma konusu değil. Yani çok net bir şekilde artık kontenjanlarla yüksek mahkeme atamaları yapılıyor. Ee, yine aradan önce belki iki şeyi söylemek lazım. Bir tanesi yıl dönümleriydi. Ankara gay katliamının yıl dönümüydü. 10 Ekim'de e, olmuştu. Aradan 7 yıl geçti. E, bu 7 yıl öncesinde 103 kişinin öldüğü bir da ve 500'ün üzerinde insan yaralandı. E, ihmali olan kamu görevlilerinin soruşturulmasına Ankara Valiliği izin vermedi. Yani bir özetlemek gerekirse kamu görevlileri hakkında da dava açılmadı. 35 kişi hakkında, 35 kişinin yargılandığı bir dava açıldı. 18 sanık filariydi zaten, 19'u ise tutuklu yargılandı ve bu 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 5 sanık ise üyelikten 12 yıl ve 4 sanıkta 7 yıl ceza aldı. Sanıklardan Erman Ekinci hakkında 100 kişiyi öldürme, yine insanlığa karşı suç kapsamında ayrı iddianameler düzenlendi. Firavi sanıklarla beraber bu dosya Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor görüşülmeye. E, Yargıtay'da yine 9 sanığa verilen e, ağırlaştırılmış e, müebbeti onayladı. Fakat yaralama suçundan verilen cezaları ise eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. E, şimdi isterseniz bir e, o konuyu iyice netleştirelim. E, GAR katliamı davasında ...kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni verilmedi. Evet. Bu, bunu izleyicilerimize söyleyelim. E, bu konuda acaba ben e, tam e, ayrıntıyı bilemiyorum ama... ...yani idari yargılama usulü yasasına göre... E, ...yani buna itiraz yapıldı, bu konuda da bir karar verildi mi bilmiyorum... Bunu ayrı herhalde bir dosyalle şey yapmak lazım. Bilim evet. evet. Ama şu kadar söylemek istediğim yardımcı bir kamu görevlisi yok. Evet. Şimdi oradan e, varmak istediğim nokta şu. Benzeri bir dava Hrant davasında ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant kararında dedi ki bir bu olayın ortaya çıkabilmesi için bütün kamu görevleri işte her yerdeki bu işle bağlantılı, ilgili, sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma yapmanız lazım. Onlarla ilgili bunu yürütmeniz lazım ki gerçeğe ulaşabilin diye. Sonuçta da burada yine dosya tabii ki kaç yıl sonra gidecek bilmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde böyle bir ihlal kararı çıkacaktır. Çünkü buradaki kamu görevlilerinin de sorumludur, sorumsuzdur. İhmali vardır, doğrudan kastı vardır. Bunları bilemiyoruz tabii. Ama onlarla birlikte bir yargılama yapılmadan maddi gerçeğin, ceza yargılamasının aradığı gerçeğin ortaya çıkma imkanı yok. Evet, yani bu vesileyle en azından şeyde söyleyeyim. Muhakkak bundan daha sonra ihlal ve benzeri kararlarla karşılaşıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ama... E, bu tür büyük katliamlarda e, sorumluların hepsinin etkin bir soruşturmayla soruşturulmaması da e, her geçen gün bu ülkede yaşayan halklar üzerinde hukuk güvenliğinin, hukuka inancı da azalmasına sebep oluyor. E, tam tersine umarım e, bu tür katliamların önlenebilmesi için Etkin soruşturma ve diğer alanlarda artık e, idari pratiğe dönüşen bu yapmama, soruşturmama, özellikle kamu görevlileri için dokunmama durumun tam tersi cezasızlık, cezasızlık, durumunu. cezasızlık durumunun. Biz de bu vesileyle e, eğer sizler de uygun görürseniz hem Ankara Gar katliamının yıl dönümü Ekim ayı 10 Ekim'di hem Amasa Maden katliamında e, göçük altında kalıp ölen işçilerimiz var. Aynı zamanda yine bir ev araması esnasında e, galoş giyin diye uyaran e, Dilek Doğan'ın e, ölümünün yıl dönümüydü. Bu üç e, önemli olayı da anmış olalım. Umarız e, gelecek dönemlerde bu tür olayların çok çok az olduğu cezasızlıkların söylediğiniz gibi e, kalktı. Daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke olur. E, bu vesileyle de İzniniz olursa Murat Ağmungan'a ait olan esinle girişte söylediğiniz ağır kapıyı e, bu üç e, olay içinde çalmış olalım. Yeni türküden değil mi? Evet. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı. Ekim ayının e, hukuk olayları ve gündemi ile özetleri Ümit Altaş'tan dinlemeye devam ediyoruz. Evet, ee, evet Ümit'ciğim şimdi bu yoğun Ekim... Ayına ilişkin süzgecinizden geçirdiğiniz olayları konuşmaya devam edelim. Aa, tabii Amasra Maden Katliamından bahsettik. E, ona ilişkin de Çarşı Hukukçular Derneği bir rapor yayınladı. E, bu raporda bilirkişi tespitlerinde e, Sayıştay denetim raporunda ifade edilenleri yansıttı. Yani tespitlerin uyuştuğunu e, belirtti Çarşı Hukukçular Derneği raporunda. E, bu soruşturma kapsamında 24 şüpheli e, şul ceza hakimliğine sevk edildi. Bunların arasında 8 kişi tutuklandı. Aralarında müdür müdür yardımcısı, üretim e, müdürleri, iş sağlığı ve eğitim müdürleri var. E, ÇEAD'in raporunu dile getirdiği e, yine diğer sorunlar arasında aralarında yani bakanlık bürokratların da olduğu. Yine e, aradan önce konuştuğumuz gibi e, bu bürokratların da muhakkak soruşturma kapsamının dahil edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ee, bakacağız ne kadar genişleyecek soruşturma. Ama daha önceki pratiklere baktığımızda ne yazık ki burada bir aldatıcı imserliğe giremiyoruz. Ee, Şimdi buradaki raporda dikkatimi çeken iki tane önemli şey var. Yani e, birincisi bu e, grizlu patlamasına neden olan e, gazın boşa atılabilmesi için bir şey e, havalandırma e, sistemi bunun yapılabileceği anlaşılıyor ve yapılmadığı çok açık olarak tespit edilmiş sanıyorum ikinci konu yani bu çehade raporunda değil resmi mercilerin raporu sanıyorum bu e, ikinci konu da e, buradaki kömür tozları e, bu e, patlayan e, grizluyla felaketin büyümesine neden olan e, bir etken bu kömür tozlarının da e, emilip e, temizlenebilmesini sağlayan bir sistem imkanı var ve bu da kurulmamış. Şimdi yani bu kadar e, maden ocağı e, kazası bu kadar madem ocağında e, ölen insanlar hem de e, sayı olarak işte somadaki 301 kişi arkasından diğer e, madem patlamaları ve arkasından gelen bu e, son patlama ve arka arkaya geliyor. Ve e, alınması gereken ve alınmamış olan tedbirler çok açık olarak saptanabilmiş olmasına rağmen bunları almamakta direnmek, veya bunları almamakta direnen kişilerle ilgili e, yani devletin, e, kamunun tedbir almamasını anlamak mümkün değil. Çünkü yani e, bunlar basit bir denetimle e, tespit edilebilecek ve e, düzeltilmediği takdirde ortaya çıkacak e, kazanın, ölümlerin... E, tespitini yapabilmek e, çok kolay. O zaman yani bunları bir kaza demek değil evet kamuoyunda da söylenildiği gibi bir cinayet olarak tanım, tanımlamaktan başka bir şey yok. Yani burada basit bir ihmal, basit bir hata veyahut da işte e, ihmalin biraz daha ağırı e, bir e, suç nitelemesi yapmaya gerek yok. İşte bir yani bana göre 2004 yılındaki yürürlüğe giren ve 2005'te 2005'te yürürlüğe giren ve 2004 yılında kabul edilen 5230 sayılı kanunun 83. maddesi ihmalin tıpkı kasıtlı bir suç gibi nitelendirilebilmesine ilişkin şeyler yapmış. Tespitler yapmış ve bu tespitlere tam da uygun bir ihmal var burada ve bu ihmaller sanki icrai bir suç, kasıtlı bir suç gibi e, sonuç doğuruyor ve eylemleri de yani bu kadar bilinen, açık, görünen, tespit edilebilecek tehlikeleri önlememek veya bu konudaki kanunların gereği olan tedbirleri almamak, bilimin e, ve teknolojinin tedbirlerini almamak da tamamiyle hakikaten e, artık ihmalin ötesinde e, ciddi bir kas. E, gibi e, görünüyor. E, bakalım bununla ilgili açılacak dava ne? Evet, tutuklama tutuklama tedbir. Yani evet. 8 kişi tutuklandı galiba. Evet, evet. 8. E, işte, 12 kişi mi serbest bırakıldı? 9 kişi mi serbest bırakıldı? Hayır, 24 e, kişi sev, sevk edilmiş. 8'i tutuklanmış. Evet, yani evet. Şimdi tutuklu, hepsi tutuklansın böyle bir şey demiyorum. Yani hiç bunu savunmuyorum. Ama önemli olan açılacak dava ve e, bu kadar net tespitler yapıldıktan sonra e, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru bir yargılama, hızlı acele demiyorum, doğru bir yargılama, etkin bir yargılama e, ve sonuçta bakın bu tür ihmaller sonucunda sorumlu olan herkes kim olursa olsun bu cezaları alıyor ve bu cezalar infaz ediliyor duygusunun kamuoyunda yaratılması lazım. Çünkü cezaların ağırlığı değil, cezaların verilen cezaların mutlaka infaz edileceğine ilişkin kamuoyunda, yani sadece vatandaşla değil, kamu görevlilerinde de bir inancın ortaya çıkması lazım. Bu da adil ve etkin bir yargılamayla mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Aa, evet katılıyorum. Ee, özellikle de tabii ki sizin program hemen e, arasından önce, ara vermeden önce söylediğiniz o cezasızlık e, şeyinin yerleşmiş olan o cezasızlık pratiğinin yani özellikle kamu görevlerine ilişkin soruşturma yapılmaması meselesine aşılması gerekiyor. Yani hatırlayın Davut Paşa'da patlama olmuştu. Ee, aradan kaç yıl geçti. Hala kamu görevlerinin yargılanması meselesine ilişkin mücadele devam ediyor. Ee, sorumluların tespit edilmesi, e, soruşturulması, yargılanması, bakın hemen tutuklanması şeyi demiyoruz. Yani sizin de söylediğiniz gibi bir tedbir bu. Ama adil bir şekilde e, soruşturuldu, yargılan. Adil ve etkin. Etkin, evet. E, tabii ki karşı tarafa da savunma hakkını da vererek. E, ama delillerin yine tarafsız bilir kişileri tarafından toplandığı ve en önemlisi de hem mağdurların hem bu ülkede yaşayan insanların gerçekten de adil bir yargılanma yapıldığına dair kanaat getirmesi. Ee, çok ilginç bir şey hatırlayacaksınız. Ee, baro seçimleri oldu. Ee, ona ayrıca zaten sonunda değineceğiz. Ama bu kapsamda başkan adayı olanlara e, sorulduğunda diğer illerde de adalete ve yargıya güveniyor musunuz dendiğinde hayır cevapları geliyor. Şimdi. Doğal olarak da bunun yeniden e, tesisi ve inşası her geçen gün zaruri bir hale geliyor. E, bunun da yalnızca e, hukuk üzerinden değil, e, büyük bir politika alanında bunun bir siyaset üzerinden olması gerektiği, orada artık e, bir şeylerin düzelmesi gerektiği çok aşikar. E, bu arada e, şey, tutuklamaya başlayalım. E, tutuklanan şüphelilere de e, suç ceza hakimliğinde tabi daha iddianame yok ortada ama bilinçli taksirle birden fazla insan ölümüne neden olmak suçlamasının yöneltildiğini de e, belirtmiş olalım. İşte ee, burada, burada yani e, bu eylemde bu kadar açık yani ölüme e, bu kadar e, yakın bir tabloda e, sanıklara Yöneltilecek eylem bilinçli taksir değil. Bilinçli taksir hafif bir şey yani bu. Buradaki e, sorun 83. madde. Yani ihmalin bir kast haline dönüşmesini düzenleyen madde. Onun için 83. maddenin ikinci fıkrası e, davanın böyle açılması lazım. Bununla beraber yine adliye koridorları hareketliydi. Şeftan Korur Fincancı Ekim ayını en azından son haftalarında en çok konuşulan kişiydi. Biliyorsunuz Kuzey Iraklı kimyasal silah kullanıldığı iddialan araştırması yönünde açıklamalar yapmıştı. Hemen arkasından direkt olarak hedef gösterilmesiyle beraber İstanbul'dan güzel altın alınıp bankaya götürülmesi onun sonrasından da tutuklanması geldi. E, fakat e, hani, e, özellikle hedef göstermekten sonra hala e, yetinilmemiş olacak ki yine açıklamalar devam etti. Devlet Bahçeli vatandaşlıktan çıkarılsın e, şeklinde açıklamalar yaptı. E, tabii e, iktidar partisinden de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da meslek örgütleriyle ilgili yasanın sinyali geldi. Meslek örgütleriyle ilgili. E bu güzel... arada Bahçeli'nin açıklamasını söylediniz. İstanbul barosu iki nolu. İstanbul iki nolu barosundan da hakikaten. E, Kaçırmışım ben onu. Bir açıklama var ki bu yani e, anlaşılır bir şey değil. Anlaşılır bir şey değil. E, yani, açıklama, tamam o da o da o da kendisine göre bir değerlendirme yapabilir. Buna bir itirazım yok. Yapsın. barok Kurumu ama bu hukuk kurumu böyle bir açıklama yapmamalıydı. Şebnem Korur Fincancı ile ilgili olarak e, açıklama, yaptığı açıklama konusunda araştırılması gereken ve sonuçta Şebnem Korur Fincancı dahil olmak üzere kim olursa olsun suç işleyen biri var ise bunun yargılanması konusunda ki bunun içinde aklanma hakkı da var bir engel yok. Ama sorun şurada. Yani belli kişilerle ilgili belli suçlarla ilgili anında tutuklama denilen tedbir yani ceza muhakemesinin istisnai tedbiri uygulanacak. Belli kişiler konusunda yıllar geçecek Herhangi bir şey yapılmayacak sonra zaman aşımıyla davalar düşecek. Bu işte hukuk güvenliğini sarsan, adalet duygumuzu sarsan ve vicdanları e, sıkıntıya sokan sonuçlardır. E, Şebnem Korur ile ilgili dava açılabilir. Ama her gün orta yerde dolaşan bu insanın hemen gözaltına alınması üstelik de Hemen çağrıldığı zaman gidebileceği halde gitme e, anladığım kadarıyla da e, gitmek için hazırlık yaparken e, gözaltına alınması apar topar ve arkasından da tutuklanması e, bence kabul edilebilecek bir şey değil. Tabii bu, bunun arkasından da işte... E, e, Bahçelinin işte tabi odası kapatılsın daha evvel de söylemiştir vatandaştan çıkarılsın <gülüyor> yani bilet tabi odasının da kapatılması ile evet. ilgili bir şey talep var sanıyorum evet. yani bu anayasadaki bu meslek kuruluşları ile ilgili bu kadar kolay söz edebilmek deneyimli bir e, devlet adamına ki e, birçok e, koalisyonlarda Başbakan yardımcılığı yapmış çok tecrübeli bir şey, e, siyaset adamı e, doğrusu e, bu kadar e, zecri açıklamalar yapmasını e, hukukçu olarak benim anlamam mümkün değil. Ya Evet, tabii bir de o dikkat çekici nokta e, ne yazık ki dünden bugüne kadar... E... Yerleşmiş artık bir tamile dönüşmüş olan bir alan yok kanun yap kanun. Ee, yani e, hemen bir tutuklamanın arkasından e, hemen iktidar e, sözcüsünün çıkıp meslek odaları ile ilgili yaslı tasarımız hazır e, hemen meclise yakın zamanda göndereceğiz demesi ister istemez yargının bağımsızlığı yargının yürütmeden ayrı hareket etme yar e, içi, ertlerin ayrılığı bütün bu konuları yeniden tartışmalı noktaya götürüyor ve isterse şüpheyle yaklaşıyorsunuz. E, çünkü hemen ertesinden tamam bu yas tasarısı geliyor e, demek ki meslek odaları ayrılmalı e, ya da bölünmeli. E, üzerine düşünülmemiş anı kapatmak e, veya sadece bir intikam hissiyle o anı rahatlatmak ya da topluluğun belli bir şekilde gazını almak için yapılan alanda. Çok çok daha büyük e, sistematik sorunlara doğru gidiyor. Ne yazık ki Şebnem Korur Şe Şebnem Hanım'ın Ali tabiplik yaptığı dönemlerde de vicdanı ve bilimsel bilgisi dışında bir e, tutum içinde olmadığını düşünüyorum. Ve öyle çalışmalarını biliyorum. İşkence yapılan olaylarda hiç çekinmeden... hani. Devlet bu konuda bana baskı yapar, işte kamu görevlileri, siyaset, iktidar bana şunu yapar diye. Önceki dönemlerde de, sadece bu dönemde değil, önceki dönemlerde de e, bilmin ve vicdanın gerektirdiği şekilde e, çalışmış bir insandır. Bu nedenle de e, çok saygı değer bir insandır. Evet, bu e, açıklamaya ile ilgili bir soruşturma yürütülebilir. Gözaltı kararı bana göre. Çağırılıp da gitmediği zaman verilebilecek o da bir e, tedbirdir. Ama tutuklama kararı verilmesini başlı başına e, ciddi bir tehlike ve tehdit olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evet. Ee, adliye koridorlarından diğer başlıklarınızla geçelim çünkü süremiz herhalde. E, evet yani 3,5-4 oh. dakikamız kaldı. Kobani davası devam ediyor. Sessiz bir şekilde neredeyse haftanın her günü devam ediyor. Zannedersem seçime yakın bir dönemde biz bu davayı yine çok çok konuşmaya başlayacağız gibi özellikle verilecek kararlarla beraber. Deniz Poyraz davası İzmir HDP'de hatırlayacaksınız parti binasında öldürülen kişiydi. Onun davası görüldü. Bir de Konya'da Dedeoğlu ailesi vardı. Bunların katletilmesine ilişkin iki dava vardı. İlk dava yaralama davası. Daha önce bu aile ilişkin bir yaralama eyleminde bulunulmuştu. Diğeri de daha sonra katledilme davası. Bir tanesinde karar çıktı. Diğer dava ise görüşülmeye devam ediyor. Son olarak da e, barış seçimleriyle bitirelim. Ekim ayı barış seçimlerinin e, çokça konuşulduğu ve her baronun kendi seçimlerini yaptığı bir ay oldu. Üç tane büyük şehir üzerinden konuşacak olursak, Ankara barosunda e, Demokratik Sol Avukatlar adına Mustafa Köroğlu e, seçimi kazandı. E, İzmir barosunda e, açık radyo dinleyicileri e, takip etmiştir ve bilecekler Özkan Yücel vardı. Yine aynı gruptan Çağdaş Avukatlar grubu kazandı. Bu sefer baro başkanı değişti. Sefa Yılmaz oldu. Özkan Yücel de Barolar Birliği delegesi oldu. İstanbul Barosu'nun yönetimini de e, 20 yıldan fazla oldu. Bahar abi ben de şey yapamadım ama. E, evet yaklaşık. Yani önce yaklaşık. ilke Çağdaş Avukatlar grubu e, adayı olan Filiz Saraç'tı. E, Mehmet Durakoğlu 3. dönemde zannedersem 3. döneminin sonunda artık grubun adayı olmadı. Filiz Saraç katıldığı seçimde tekrar önce ilki Çağdaş Avukatlar grubu baro seçimini kazandı. Mehmet Durakoğlu da Barolar Birliği Delegesi oldu. Barolar Birliği Delegesi olma şey özellikle söylüyorum çünkü... Yakın zamanda da Barolar Birliği seçimi olacak. O meseleyi de sonraki aylarda tekrar e, konuşma fırsatımız olacaklarda galiba. E... Evet, önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun e, bu dönemde üçe bölündüğünü belki de bir kere daha söylemeliyiz. Yani önce Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı olarak e, Filist Araç ki e, Baro Başkanlığını kazandı. O gruptan ayrılan Elif Hanım, Elif Görgülü müydü? Evet, Elif Görgülü. Elif Görgülü Hanım önce avukat diyerekten bir grupla seçime katıldı. Bir de zaten üç seçimdir. Öncelikle yükseliş, önce ilk avukatlar grubu, yükseliş grubu diyerekten Hasan Kılıç katılmıştı. Ama sonuçta İstanbul Barosu, yani Bildiğimiz eski İstanbul Barosu, işte yasal olaraktan ne oğlu İstanbul Barosu denilen İstanbul Barosu büyük katılımlı, büyük üyeli baro savunma örgütü olan İstanbul Barosu'nda seçimlerini tamamladı. Onların da biz yargı ve hukuk için, savunma için, avukatlık için etkin ve iyi bir çalışma yapmasını umuyor ve kendilerini buradan kutluyoruz. Aram. Evet yeni programda buluşmak üzere o zaman bütün Açık Radyo dinleyicilerine hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Başta Selahattin arkadaşımız olmak üzere emeğe geçen bütün Açık Radyo çalışanlarına da teşekkür ederim.